الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يذلل فلا له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْسِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْمُورِ مُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَادَ وَكُلَّ دَلَالَةً فِي النَّارٍ اَعَذَنَ اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ النَّارٍ Rabbim bizi ve sizleri ateşten korusun. Bugünkü sohbetimizin mevzusu kıyamete yakın fitnelerin gecenin fırı karanlığı gibi ümmeti kuşattığı zaman. Bu ifade, lafız ile alakasından dolayı, yani kıyamete yakın şöyle şöyle olacak diye verilen haberler cümlesinden olmasından dolayı bu kısmı zikretme zorundayız. Ama alakalı olarak zikredilen fitne, vukuuna, yoğunluğuna göre illa tek bir zamana hast değil. Allah Resulü'nün vefatından sonra kıyamete kadar yoğunluğu nispetinde hepsini içine alan ifadelerdir bunlar. Onun için kıyamete yakın fitnelerin gecenin zifri karanlığı gibi ümmeti kuşattığı zaman işaret edilen fitnelerin hangisi var ise vuku bulan fitneyle örtüşüyorsa doğrudan doğruya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o ve O'nun gibi fitnelere dönüp bizi uyardığını gösterir. O'nun nasihatı, O'nun öğütü, O'nun uyarısı tek bir zamana has olmadığı için biz de O'nun hiçbir sözünü tek bir zamana has kılamıyoruz. Kıyamete kadar herkes bunlara muhataptır. Yani onlara bir haberdir, onlara bir öğüttür ve fitneye karşı bir uyarıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada kıyamete yakın kalplerin devamlı değişti. Bu ifade tek başına pek bir şey söylemiyor ama hadisin metninde gördüğümüz gibi Enes radıyallahu anh naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Takunu, beyne yedi saatin fitneleri. Kıyamete yakın öyle fitneler olur ki, keçte ay lailil muzlime. Aynen gece karanlığının zifir zifiri dediğimiz yani gecenin zifiri karanlığının yoğunca olduğu gibi fitneler olur diyor. Yine burada ifade am genel. Fitneler binlerce çeşidi vardır. Biz neyi fitne olarak tesmih ediyorsak, ha, o bunun içinde dir. Oradaki bu fitnelerden birisini şöyle ifade ediyor: Yusbihur rajulu fiha mu'mina, wiumsi kafila, wiumsi mu'minan, wusbihu kafila. Öyle olur ki o ortamda fitnenin o ortamında. Kişi mümin olarak sabahlar, akşama kafir çıkar. Akşam mümin olur, sabaha kafir çıkar. Yani akşam ve sabah kalpler değişiyor, iman ve küfür <gülüyor> Bize burada söylemek istediği, işaret ettiği fitne doğrudan doğruya, iman ve küfür arasında bu denli gitgeller, gitgeller oluyor. <gülüyor> Ve devam ederek diyor ki yine bu fitneyle alakalı gibi o akquaın dinhum bir <gülüyor> aradin Min dünya öyle topluluklar insanlar olur ki o an basit bir dünya karşılığı dünya meta karşılığı dinlerini satarlar diyor dinlerini satarlar derken dinlerini o dünya karşılığı değişirler. veya o dünya karşılığına sebep dinlerini terk ederler, tatbik etmezler, uygulamazlar. Yani illa bir para verip karşılığında bir şey alma eylemine söylenilen bir ad değildir. Yani basit bir dünya metaına, dünya çıkarına, dünya menfaatine karşılık dinini yaşamadılar ve terk ederler. İşte bu fitnenin gece karanlığının yani gecenin zifiri karanlığının yoğun olduğu şekliyle fitneler böylece yay, insanlığı kuşattılar. Alametleri de bunu görürüz. Ha, ne yazık ki İnsan kendisi bunu hisseder mi? Sabah kâfir, akşam Müslüman olduğunu, akşam kafir, sabah Müslüman olduğunu. Hayır. Binlerce Müslüman vardır. Milyonlarca Müslümanlar vardır. Herkes kendisine inanan birisi olarak bakar. Mümin olarak görür. Ebu Hureyre'den gelen hemen hemen aynı metin içerisinde bu fitne zamanında yapılması gereken şeylerin ne olması gerektiğine işaret eden bir cümle geçer. Diyor ki Ebu Hureyre'de Badiru bil-e'amâli fitenen Aynen gecenin zifiri karanlığı gibi fitnelerin yoğunlaştığı ortamda siz bu fitneleri salih amellerle karşılayın. Yani Allah'a itaat Resulüne itaatle geçirin. Ona isyandan sakının. Yani hayırla meşgul olun. Fitnelerden bu şekilde korunursunuz. Veya fitnelerde vuku bulmanın önlemini alırsınız. Bu rivayetin ikisi de sahihtir. Ve Şeyh Albani silsilatı da takımcı diyor. Devam eden bir hadisi şeriften. Yine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem e, ümmeti yerine ümmetinden belli bir toplumu kesimi kesime işaret ederek Ahmed bin Hanbel'in müsnedindeki nakledilen bir adi şerifte şöyle diyor: "Waylun lil Arabi min sharin qad iqtarba." Yazıklar olsun Arap'lara. Fitnelerin şu yakın olduğu ortamda. Yani hala ona karşı yeterince bir tedbir almıyorlar. Aynı lafızlar devam ediyor. Zifiri karanlık bir gecenin yoğunluğu şeklinde, kesifliği şeklinde fitneler çoğalıyor. Ama hala onlar tedbirini almıyor. Yazıklar olsun onlara diyor. Yine devam ediyor. Akşam e, mümin olarak sabahlar, akşam olarak kafir olur, akşam mümin olur, sabah kafir olur. Yine dinlerini basit bir dünya meta karşılığı satarlar, değişirler. Yani dünyalık bir şeyle dinlerini değişirler. Din deyince dinin tümünü değil, parça parça işte gelen bir ziyadelik el mutemessiku yevme ibn bidini fitnelerin o denli yoğun olduğu ortamda dinine mütemessik birisi dinine yapışan birisi yani dinini yaşayan birisi kel kabide alel cemri aynen bir ateş korunu avuçlamış gibi biraz düşünsek Allah Resulü'nün teşbihte kullandığı misallere baktığımız zaman fitnenin bu denli yoğun olup akşam kâfir sabah Müslüman olunduğu bir ortamda ve insanların dinlerine basit bir dünya karşılığı satmaları ortamında o gün işte o günlerde o fitne günlerinde dinine yapışan, dinine sarılan dinini dinine uygulayan kişi bir ateşten kor avuçlamış gibidir. Yani ateşe avuçlamıştır. Ha bunu yakacak. Bunu düşündüğünüzde istediğiniz şekilde yani dine karşılık dini yaşamaya bedel olarak karşılaşacağınız zorlukları karşılaşacağınız ezayi karşılaşacağınız her türlü menfili düşünebilirsiniz. Tabi bu karşılama dediğimiz şey en yakınından en uzağına kadar düşünebilirsiniz. Eşiniz de size burada bir ateşten korulur. Çoluk çocuğunuz da, anneniz babanız da, akrabalarınız da, yakınlığınız da, ırkınız, kavminiz herkes buna karşı olabilir. Yani illa bir ateş avuçlamışın değildir. Ateş avuçlamı avuçlamış gibidir derken herkes sizi yakar. İbn Ömer'den gelen bir hadis şeriften farklı bir ifade olarak şu gelmektedir. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: "Le yurshyan ümmeti min badin." Burada ifadeyi biraz başlangıç, hareket noktası olarak bir yere işaret ediyor. Benden sonra, yani hemen vefatının akabinde. Dediğimiz gibi kıyamete yakın derken, zaten kendisinden sonra kıyamet yakın. Ama hemen benden sonra ümmetimi öyle bir fitne kuşatır ki, biz bunu düşündüğümüzde, İslam tarihine baktığımızda Ömer radıyallahu anh'unun katledilmesi, şehit edilmesi o kapının kırılmasıyla başlar. Ondan sonra Müslümanların arasındaki bazı iftilaflı fitnelere sebep olan meseleler bunların hepsini içine alır. Ama hadiste, hadisin metninde, Allah Resulü'nün sohbetinde bir metin parçasında diyelim, beş on tane cümle olabilir. Cümlenin birisi fitnenin birisine delalet eder, birisi bir başkasına delalet eder. Yine aynı sözler söyleniyor. Yani kıyamete kadar ki uzantısından kopuk söylemiyor bunu. Ama bir hareket noktası gösteriyor. Bu rivayette Hakim, müstedretinde nakletmiştir. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi biraz tafsilata, yani teferruata dönüp tafsilatta bulunuyor. Çünkü insanlar bazen bu denle ne umumi ifadeleri anlayarak onun adı altında zikredilecek bütün cüzleri onun içine koyup düşünebiliyor, düşünemiyor. Fitne deyince sanki tek bir noktaya odaklanıyor. Halbuki fitne kelimesi içeriğinde, muhteriyatında yüzlercesini içerebilir. Ne genel ifadeden bu anlamı çıkartabiliyoruz, hele bir de has, hareket noktası gibi, az önce zikredildi kısım gibi, hemen ne yapıyoruz? O fitneye taksis ediyoruz. Daha kolay oluyor, beleş oluyor. Buna sebep o ortamda genel toplumu ifsad edici noktada ne vuku bulduysa Şakik şöyle naklediyor radıyallahu e, anh "Kuntu jalisan ma Abdullah ibn mes'ud ve ebu musa leşari ben diyor Abdullah ibn mes'ud ve ebu musa leşari ile beraber bir mecliste bulunuyordum, oturuyordum. Huma <gülüyor> yeteri İkisi de Allah Resulünden hadisler naklediyorlar diyor. Fakala dediler ki, "Kala Resulullah Sallallahu Aleyhi Ssalem, bir <gülüyor> neydeyiz sahne? Kıyamete yakın, ay yamunu yurfa ofi hal O kıyamete yakın öyle günler var ki, İlim kaldırılır. İlim kaldırılır diyor. Buhari'deki Amr ibn Aslan As'tan gelen divayette de söylediği gibi Allah Resulü diyor ki ilim göğüslerinden çıkarılarak alınmaz. İlim ehli, ehlinin ruhu kabzedilir ve ilim böyle kaldırılır diyor. Yani ilmin kaldırılışı göğüslerden çıkarıp alınması değildir. İlim sahibinin ölmesi, vefatıdır. ruhunu teslim etmesidir. Ve yenzilu fehinn Tabi Tabii ilim kaldırılınca ilim vefatıyla artık cahillik inmeye başlar. Cehalet katı tarafı. Yani cehalet hakim olur. Yadharu fehinn nel harc. O gün öyle olur ki bu cehaletin çoğaldığı bir ortamda günlerde ölüm öldürme katil çoğalır diyor. Öldürülen ne için öldürüldüğünü bilinmek. O kadar öldürme cinayet çoğalır diyor. Buna cinayetlerin çoğalması diyoruz. Şimdi olaylara baktığımızda Önce şu ifadeyi kullanan bu denli visale yazmış, sohbeti olan ilim evli geçmişler ve zamanımızda devamlı bu denli fitneleri kendisinden önceki zamana kıyaslayarak ifade eder. Yani geçmişe göre zamanımızdaki fitne daha şiddetli diyerek. Mesela bu muzularda recep dediğimiz bir ilim ehli Beda'el i̇slam Gariban İslam garip başladı hadisini şerh ederken anlatırken öyle bir izah bulunur ki Hicri 6-7. yüzyılda yaşayan bir izah. Yani o an felaketlerin artık yoğun yağmur gibi yağdığı bir an olarak örnek veriyordu. Halbuki biz zamanımıza bakıp onun zamanıyla kıyaslasak, bize göre İslam'ın muhteşem bir şekilde yaşandığı devir deriz ona. Biz şimdi burada cinayetlerin çoğalmasını anlarken fitneyi, bundan 50-60 sene önceye kıyaslasak, şimdi cidden berbat deriz. Ama belki bizden sonra öyle vakit gelecek ki, öyle bir zaman olacak ki, bizim şu yaşayış şeklimizde belki eminlenecek insanlar çıkacak. Ama bu şu hadisi e, açıklar. İbn-i Mesud'dan gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki her gelen sene bir öncekinden daha şerlidir diyor. Her gelen sene bir öncekinden daha şerlidir diyor. Demek ki devamlı bir zayiat var. Yani bir erime var. Devamlı bir zayıflama yani dinden kopma vardır. Öyle olacak ki yine Allah Resulü'nden gelen bir adiş şerifte Allah lafzından başka kimse istema dine dönük bir kelime bilmeyecek. Ne namaz, ne oruç, ne zekat diyor. Hiçbir şey bilmeyecekler. Demek ki o noktaya kadar gidecektir. Ama her devirde Allah'ın kitabından ayetler, Resulü'nün sözlerinden sünnet, bizi bulunduğumuz ortama göre İslam'ı en iyi yaşama, en iyi bir şekilde başkalarını anlatma ve onu korumaya emretiyor. Veyahut kendimizi fitnelerden vuku bulabilecek inhilat, haktan sapmalardan korumamızı emrediyor. Yine bu fitne senelerinin eee emarelerinden, alametlerinden aldatan yılların çoğalması. Aldatan yılları biz sadece bu kelimenin eza edildiği şekliyle değil de hadis-i şerifteki zikredilen ifadeleri de ele alarak aldatmanın sahtekarlığın çoğalması diye de altına ufak bir izah düştük. Aldatan yılların çoğalması yani sahtekarlığın, aldatmanın çoğalması dedik. Bu da Ebu Hureyre'den geliyor. Radiyallahu anhu. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki: "Seyati ale'n nasi senavatun haddaat." Diyor ki, insanların üzerine aldatıcı yıllar gelecektir. Aldatan yıllar. Bunu anlatırken ne diyor? Aldatıcı yıllar. Şöyle olabilir diyor. Yağmur ya, hasatın iyi olacağını düşünürüz, ama olmaz. Bize aldatır. Yağmur ya, sel felaketi olur. Bize aldatır. Ve sene toptan kurak geçer. Bir önceki sene bir sonrakini bereketli olması için niyaz eder, temenni ederiz de kurak geçer, bu da aldatıcı olur. diyor. Aldatıcı seneler gelecektir diyor. Yalancının tasdik edildiği. Yalancılığıyla aranızda tanınmasına rağmen tasdik edilen insanlar göreceksiniz, doğrulanan. Doğru sözlerinde yalanlandığını göreceksiniz dürüst, doğru, sadık birisi ama yalanlanacaktır. Hainlere güvenilen, yani ihanet edenlere güvenilen, emek kimselerinde hayır, hain görüldüğü seneler gelecektir. Kamu işlerinde, kamu işi derken, e, kamu işi devlet işlerinde demektir. Reis Cumhurundan tutun en aşağıda bakasındaki mevuluna kadar. Bunlar kamu görevi gören kimselerdir. Kamu işlerinde Ruvay dala söz sahibi olacak. Ruvay Bidal'a aynen Arapça metniyle koydum. Soruyorlar Ruvay daha nedir? Burada kelime olarak ahmak haysiyetsiz anlamındadır sorusuna, yani ruhab bir da nedir diye sorusuna Allah Resulü değersiz, bilgisi kıt, devlet adamıdır. <gülüyor> değersiz, bilgisi kıt, devlet adamıdır cevabını veriyor. Şimdi hadise baktığınız zaman aldatan seneler, sahtekarlığın aldatmanın çoğaldığı, eğer yalancı tasdik ediliyorsa bizi aldatıyor. Demek ki burada Aldatma bir, ya da hasılat vermeyen seneler değil. Yalancı tasdik ediliyor. Sadık olan birisi yalanlanıyor. Hain birisine güveniliyor. Emin birisine güvenilmiyor. Ve idareciler de bizi devamlı ne yapıyor? Aldatıyorlar. Yakında seçimler gelecek, göreceksiniz. Söylediklerini yapmaya yüzlerce idareci göreceksiniz. Ve zamanımızdaki fitneyi, fitneleri düşündüğümüzde hadis-i şerifteki zikredilen emarelere baktığımızda yüzde yüz örtüştüğünü görürüz. Az önceki söze ilaveten diyeyim. Bu hadisler hangi devirde ele alınırsa alınsın, mutlak o asırdaki fitnelere yüzde yüz mutabıktır yani örtüşürler. Ama ne yazık ki her asırda bundan nasihat alanlar, öğüt alanlar çok az. Çok az. Belki buradaki zikrettiğimiz emarelerin her birisi üzerinde Saatlerce sohbet edebiliriz. Tek birinde saatlerce zaman harcama yerine sadece başlıklarıyla ki bunların aslı yansıdığı için topluma herhalde örneklendirmede zorlanmayız, anlamada zorlanmayız. Biraz düşünmeyle bunları yakalamaya çalışıp korunmak için tedbirimizi almak. İslam halatının zayıflaması. En münasif isim bunu buldum. Buna. Çünkü hadis-i şerifin lafzın zahiri de bu. لَتُنْ قَدَنَّ عُرَ الْاِسْلَامِ İslam halatı. لَتُنْ قَدَنَّ عُرَ الْاِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً lif lif kopardı diyor. Halatı bilirsiniz. Keten'den yapılmış halat lif lif'tir. Lif lif kopardığınızda teker teker sonunda halatın tamamı kopar. İşte İslam halatı böyle kopar diyor. فَكُلَّمَا in قَدَتْ عُرْغَتُمْ تَشَبَّتَ nasu billeti تَلِيَا Her İlif koptundu, öbür yapışır. O koptundu, ona yapışır. O koptundu, ona yapışır. Yani tuttu yerden kopuyor. Fa övühlüne <gülüyor> işte bu kopan halatın liflerinin ilki naktan el hükmü. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedir. Önce bu kapan ne اَسْصَلَا En son kopan da namaz olur. Diyor. Bunu namazı terk etmenin hükmü risalesinden yeterince açıkladığımızı düşünüyoruz. Bu emarelerden sırasıyla zikretme zorundayız. İbni Ömer'den gelen bir hadis-i şeriften Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men bir bi kavmin fe huve min. Bu birçok bapta delil olarak zikredilebilecek nitelik taşıyan bir adı ister. Ama her bir, her kim bir kavmi taklit eder, ona benzerse, benzemeye çalışırsa, o onlardandır diyor o onlardandır. Zine zamanımızda o denli bir benzeyiş var ki kafirlere burada her kim bir kavme benzer diyor biz başlık olarak kafirlere benzemektedir. Yani İslam dışı ümmetlere, topluluklara benzemektir. Bundan kasıt da her kim bir kavme kavme benzerse bir tahdit yok. Şunu benzerse demiyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda birçok naslarda delillerde Yahudilere, Hristiyanlara benzemekten devamlı sakındırılmışızdır. Hatta o Yahudiler onlar yan gelerek, yatarak böyle yemek yerler. Siz sakın öyle yapmayın diyor. Onlar şöyle yaparlar, siz bunu yapmayın diyor. Onlar namazda böyle yaparlar, orucu şu vakte kadar geciktirirler. Onlarca böyle örnek verilir. Yeme, içme, ibadet ne varsa hepsine dönüp bizim onlara benzememizi yasaklamıştır. Bu gösteriyor ki bu hadis-i şerifin ifadesi am, genel, mutlak ve sınırsızdır. Sadece şuna bir kayıt koymamız gerekiyor. Her her neyde bizden başkasına benzemişsek, o şeyin hükmü neyse onu yapan kişi onun mahkumudur. Yani benzeştiği şeyin cürmü neyse o hükmü alır. Yani Herhangi bir şeyde de benzemenin hükmünü hemen küfür noktasında ele almayız. Benzediği, benzeştiği şey neyse, onun hükmü neyse ona göre bir hükmü. Ve İbn-i Teymiye bu mevzuda Sırat-ı Mustakim isimli Risalesinde diyor ki, bu hadisten ve daha diğer hadislerden istifade ederek bu hadis en azından kafirlere benzemenin tahrimine delil olur. En azından. Bu hadis-i şerif kafirlere benzemenin haramlılığına delil olur. Ve ayetin naziri de o. Ayette diyor ki Ya evelladine amenun La <Lâ> tattehdil yahuda ve'n-nasara evliya'e ba'dhum evliya'u ba'd. Ve <Lâ> men yetevellehum minkum fe innehu min. edenler sakın siz Yahudileri ve Hristiyanları dost edin. Şimdi dost edinmeyin derken burada bu ifadenin yanında daha mutlak, kesin, net mi cezmedici ifadeler de vardır. Diyor ki Bakara'daki bir ayet-i kerimede وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَ حَتَّى تَدَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Yahudi ve Hristiyanlar Neden bu ikisinden hemen örnek verdiğini burada anlama zor mu? Bizim senelerdir bütün ilişkilerimiz onlarla. Onların asırlardır adil dedikleri sistemi, yani demokrasi aynen biz de uyguluyoruz. Sen buna benzememi dersin, iyi alma mı dersin bilmem ne. Onlar katiyetle sende razı olmazlar diyor. Ta ki sen onların dinlerine tabi olmadıkça diyor. Hiçbir şekilde ki Allah-u Azze Celle'nin burada ifadesi yani öyle kat'i ki başına uğraşma. Onları razı edemezsin. Onların hoşuna gidemezsin. Hoşlanmadılar senden. Ta ki sen onların dinine tabi olmadıkça. O zaman Allahu Azze ve Celle hiçbir şekilde yani dinlerine tabi olmadan hiçbir şekilde razı edemeyeceğimiz bir toplumu bu denli razı etmeye çalışma ne anlama gelir? Onları memnun etme. Düşünün. Avrupa. Yani Avrupa Birliği hukukunda bu vardır. Onu biz de yapacağız. Bu vardır. Onu biz de yapacağız. Bu vardır. Onu biz de yapacağız. Kerin tırnağı olsa kendi başını kaşılar. Yani İslam'ı dahi bir, İslam'ın güzelliklerini dahi bu denli methedip övmüyor. Allah Resulü'nün getirdiklerini bu denli övmüyor. Onu sadece bir gül sevgisine indirgediler, gül. Gül Muhammed bitti. Ama hayatında bütün uyguladıklarını Avrupa'dan aktardığın şeyler. Onları katiyetle razı edemezsin. Ey iman edenler sakın ha! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin dostlarıdır. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Hem her kim bizim bu sözümüzden yüz çevirirse, ikaz etmemize rağmen onlara dost edilmeyin dememize rağmen onlar katiyetle dinlerine tabi olmadıkça sizden razı olmazlar dememize rağmen her kim bizim bu ikazlarımızdan yüz çevirir dinlemezse fe innehu minim o işte onlardan yani bir insanın onlardan olması için ben Yahudi ve Hristiyanlardan mı demesi gerekiyor illa? Hayır. Konuşman, yaptığın işler, ne kadar benzediğine bir bakarsan ne kadar onlardan olduğunu anlarsın. Ve İbn Teymiyye rahimehullah Sırat-ı Müstakim isimli kitapta ayetten şöyle bir şey zikreder o. Zamanına göre yani Yahudiler ve Hristiyanlarla beraber belli bir ortamda yaşadıkları gibi Farisilerle de Hintilerle de bir arada yaşadıklarını zikrediyor. Hatta Abdullah İbni Amr'ın naklettiği bir hadiste Men bana biardil müşrikin ve sana neyruzavun Neyruz, bizim şu Nevruz diyoruz ya Kıftilerin sene başıdır, yıl başıdır. Bilmiyorduk biz Nevruz'u. Halk arasında, sadece Osmanlı yörükleri arasında bilinir. Ee, bu en son doğudaki olaylarla, bak Nevruz'u kutluyordu ya, bizimkiler benden izinsiz, sen nasıl yapan, yaparsın der gibi aldık, biz de yapmaya başladık ya. Bu ateşperestlerin de kullandığı bir şey, ateşten atlama. Ama normalde Kıptilerin sene başında. Ve diyor ki her kim onların nevruzlarını kutlarsa ve mihrecanihim yani onların bayramlarını kutlarsa ve onları bu meselede taklit eder onlara uyarsa ve teşebbehebihim hatta yemute ve huşiremâhum yevmen kıyamet. Yarın kıyamet günü onlarla naşrolunur diyor, Abdullah bin Amr'ın nakletmiş olduğu rivayette, yani nakilde. Evet. Tabi Ebu Said el-Hudri'den az önce İbn-i bu hadis ve emsaline bakarak diyor ya, bu en azından kafirlere benzemenin haramlılığına delalet eder ve sahipleri derken Allah Resulü'nden gelen başka bir hadiste de Ebu Said el-Hudri'den, siz onlara karışık karışık kulacık kulacına uyarsınız. Yani tıp atıp onlar ne yaptıysa yaparsınız. Bu ummet onlara benzeyecek. O zaman benzememeye çalışmak. Hiçbir şeyde. Tabii ki en tehlikelisi itikadi, bu itikadi <gülüyor> ibadi boyuta ulaşanlardır. Bu ümmetin çokluğuna rağmen zayıflığı. Bu aslında e, en önemli olan kısmıdır. Fevvan naklediyor radiyallahu anh'ın. Allah Resulü'nün azatlı kölesidir. Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem yushikul kama ila qasatihi Yakında yakında farklı kafir topluluklardan oluşan milletlerden oluşan topluluklar yemek yiyenlerin bir sofraya üşüştüğü gibi sizin üzerinize üşüşürler diyor. Ee, kısa bir zamanda gerçi tarihin geçmiş sayfalarında farklı şekillerde gördük. Zamanımızdan önceki devirlere bakarsanız bir haçlı seferleri vardır. Bütün Avrupa toplanıp bize saldırmıştır. Her devirde olmuştur bu. Ha, biraz daha geri git Allah Resulü'nün zamanında Mekke'nin fethinden sonra Hicaz Yarımadası Arapları toplanıp Mekke fethedildikten sonra Allah Resulü hatta diyorlar dedik de ki onlara insanlar sizi, sizinle harbetmek için toplandılar. O, onların sadece imanlarını artırız diyor. Ya Muhammed olacak ya biz. Haçlı seferlerini gelin 90'dan bu yana hatırlayanlar girecekler. Orta Doğu'da, Irak üzerinde, hele bu NATO adı altında hepsi birden toplanı veriyor. Müslümanların bulunduğu yere gelip sadece onlarla harf etmek için, onlarla vuruşup öldürmek için. Bu gösteriyor ki bu gibi rivayetler illa bir zamana, bir olaya bakmaz, taksis edilemez. Yani yemek yiyenlerin bir sofraya üşüştükleri gibi sizin üzerinize toplanırlar. Fekale qa'il birisi de diyor ki Min kılletin nehnu yevme idin azlığımıza sebep mi Allah'ın Resulü az olduğumuz için mi bizim üzerimize geliyorlar Çünkü o an insanların aklına gelecek azız zayıfız güçsüzüz anlamında Yani o gün az olduğumuz için mi? Allah Resul bel entum yevme idin bilakis siz o gün çoksunuz. Çok mu? Cidden çok mu? Velakin nekun gusâun ke gusâ isseyli Aynen siz selin yani akına yani nehirlerin, derelerin, sellerin toplayıp kenarları attı çöp, çöp çöp gibisiniz diyor. Yani işe yaramayan. Çok hiçbir bir şey ifade etmiyor. Ve devam ediyor. Ve Allah müsibetin sizi almadığına göre, Allah müsibetin sizi Allah o an sizin e, kafirlerin Allah sizin sizi almadığına Kafirlerin Allah bizim korkumuz almadığına göre, yani onların böyle cesur kahraman görünmeleri cidden cesaretlerinden değil. Çünkü Allah'ın büyük yardımı olan korku onların kalbine koyduğu korku yok artık bizden korkmuyorlar. Böyle <gülüyor> yakıfana Allah fi kulubikumul Allah artık sizin kalplerinize dünya sevgisini koydu. Ölümden hoşlanmamayı koydu. Dünyaya kazık çakacakmış gibi bir heves verdi. Diyor. Hadisi şerif, bu hadisi şerif cidden e, Müslümanlara bakılıp, kafirlerin, farklı milletlerin, toplulukların birden topluca Sofraya toplanan yemek yiyenler gibi üşüştükleri gibi üşececekler diyor. Ve o gün azlığımızdan değil, çoğu ama işe yaramayan bir çok. Sebep de Allah onların kalbinden sizin korkunuzu çıkardı, sizden korkmuyorlar artık. Belli ki kağıtta bir resmini aslan gibisiniz. Sonra kalbinize, onların kalbinden sizin korkunuzu alıyor. Sizin kalbinize de vahm, yani el-vahmü de, el dediğimiz şey ne? Dünya sevgisi. Ve ölümden tiksinme, ölümü sevmeme. Bu ayete anlam veren, yani bu, bu hadis şerife anlam veren ayet-i kerimede de baktığımızda Ali İmran Suresinde Allah Vesulü Celle فَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ biz ma'aşrak billahi. Malen indirir bih sultan. Ve ma vaahumun nar. Ve bi'sa mesvedda'un. Allah hakkında hiçbir Allah hakkında hiçbir derin indirmediği şeyleri ona ortak koşmaları sebebiyle, Allah'a ortak koşmaları sebebiyle kafirlerin kalpli kalplerine yakında korku salacağını diyor. Yani Allah-u Azze ve Celle'nin birilerinin kalbine korku salması neydenmiş? Önce <gülüyor> şirkten. Şimdi bizde bu sorunlar varsa bizim kalbimize de korku koyuyor. Onlar bizden korkmuyor. Bu ne anlama geliyor? Biz hiç korkmuyoruz değil. Onlar bizden korkmuyorsa biz korkar vaziyete geldi. ve kalplerinde kalplerine yakında korku salacak gidecekleri yer de cehennemdir. Zalimlerin varacağı ne kötü yerdir orası diyor. Yine enfal'deki bir ayet-i kerimeden Ezihu hi rabbuka ila'l malaiketi enni ma'akum fethbitu'l ladina amanu seulqi fi qulubihim'l ladina kethru'r ru'be bu, فَوْقَ الْفَوْقَ الْآنَةِ Ani Rabbi meleklere muhakkak ben sizinle beraberim. Bedir'i kastediyorum. Haydi iman edenlere destek olun. Ben kafirlerin yüreğine korku salacağım. Allah Resulü de Bukhari'de, Müslim'de gelen bir hadis-i şerifte diyor ki اُعْتِي تُخَمْسَنْ Cabir ibn Abdillah naklediyor radiyallahu anh'a <gülüyor> Bana beş şey verildi ki benden önce hiçbir neviye bu verilmedi diyor. Bana beş şey verildi benden önce hiçbir neviye verilmedi diyor. Neymiş? Nusirtu bir ru'bi mesirete şahri bir aylık yol mesafesinden dahi kafirler bizden korkuyordu. Allah onların kalplerine korku vermişler. Yani Allah bize onları korkutmakla yardım etti. Onların kalbine bizim korkumuzu koyarak yardım etti. İşte bu silah, Allah'ın bu yardımı en güçlü bildiğiniz nükleer silahtan daha teslimedir. Şimdi şu vaziyetimizde baktığımızda çok uzun. Ama işe yaramayan bir çokluk. Buna sebep Allah kafirlerin kalbinden bizim korkumuzu almış. Bizim kalbimize korku koymuş. Dünya sevgisini ve ölümden kerahati, ölümden tiksinmeyi koymuş. Halbuki Allah'ın bizim düşmanlarımızın kalbine koyduğu korku bize yardımıdır. Ve bizden, benden evvel hiçbir nebiye bu verilmedi diyor. Beş şeyi zikrediyorum. Bunlardan birisi de bana korkuyla yardım etti diyor. Allah razı olsun. Onun için bu fitne mevzuunda, fitneler mevzuunda genel bu denli sohbetleri edinirken, sohbetleri yaparken istifadeyi dengeli kurmak için Fitneler peş peşe, yoğun bir şekilde ders halinde topluma aktarıldığında, istenilen gayrete getirme yerine, insanlarda bir ümitsizlik adı. Halbuki bunlardan maksat bu değil. İnsanların kendine gelip, silkinmelerini, hareket etmelerini, Veyahut kendilerinde olmayan şeylerin telafisi için çalışmaları gerekiyor. Buna gayret zarf etmeleri gerekiyor. Burada bunlarla kastımız, bu sohbeti yapmakta kastımız, ümitsizlik değil. Allah göstermesin bu sohbetler. Bir ümitsizlik kıvılcımını hareketlendiriyorsa kalpte artık bu helakin başlangıcıdır. Çünkü kafirlerden başka kimse Allah'tan ümidini gelmiyor. Ha bu gösterir ki biz buradaki birçok imtihanı kaybetmişizdir. Ha bir imtihana bir kere girmiyorsun. Onlarca kere girebilirsin. tevbe ve istiğfarına kalbinde sanki o imtihana hadi sana bir hak daha verildi der gibi oluyor. Tövbe ve istifarla dönebiliriz. Ama onunla tekrar imtihan edilebiliriz, biliniriz. İşte o tekrar imtihan, sana verilen hem bir fırsat oluyor, hem de sözünde sadık mısın cidden diye denenmiş oluyor. Yani sınanmış oluyorsun. Binaenaleyh biz, bulunduğumuz bu ortamda fitnenin, belaların, musibetlerin, Gecenin zifiri karanlığının yoğunluğu şeklinde yani her taraf kap karanlık bu anlamı verir. Zerre kadar ışıltı görünmüyor, parıltı görünmüyor. Kol mesafesini dahi göremiyordu. O denli nereye yürüdüğünü, nereye gittiğini, fitnenin nereden geldiğini dahi farkında olamıyordu. Çünkü bu misal olarak verilirse aynı yani gecenin zifiri karanlığının yoğun olduğu şekliyle sağını görmüyorsun, solunu görmüyorsun, kimlerden geliyor görmüyor, hiçbir şey görmüyor. Bu denli fitnelere boğulmuş bir vaziyetteydi. O zaman verdiği e, uyarılardan birisinden badiru bil, bil amali esvali yani salih amellerle fitnenin için. Salih amellerle kendinizi koruyun. Ve salih amel işleyenlerle beraber olun ki fitneye karşı duradilerim. Evet. Sübhaneke Allahümme ve bihamdite ve eşşegü ente estağfirüke.